Radyo Tiyatrosu. Alacak Kırçıl. Yazan Nezihe Meriç. Yöneten Engin Uludağ. Efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayar sanatçılar, konuşmacı Bengül Erdamar, Güniz Işık Yenersu, Bülent Köksal Engür, Zehra Suna Pekuysal, Kadınlar Tişen Par, Selma Kutlu, Hanife Şahin, Deniz Gökçer Perk, Erkan Pekcan Türkeş,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 Keyfi yerinde mi, değil mi? Aç mı, tok mu? Mutlu mu, mutsuz mu? Bu kır kahvesinde oturmuş ağır ağır birasını içerken ne düşünüyor? Hiç belli değil. Az önce üç masa öteye, ki zaten kahvede dört masa var, tıpkı ona benzeyen bir adam geldi. Onun kıyafeti de Günüze'nkinin eşi. Eski bir şort, rengine atmış bir gömlek. Ha onun sepeti yok, bir havlu, bir kitap. O da yanmış.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 Düğünleri falan kendiniz canlandırırsınız imgeleminizde. Hepsini ben nasıl anlatabilirim ki? Benim asıl işim bu iki kişi. Günizle Bülent. <gülüyor> Zehra bu. Kahvedinin karısı demiştim ya. Kahkahanın her duyuluşunda bizim Güniz elinde olmadan gülümsüyor İşte yine gülümsedi. Garsona sesleniyor. Erkan, bakar mısın? Geldim Güliz abla. Erkan, gel artık. Bu kaçıncı seslenişim? Ya günüz abla, Allah aşkına sen bir gel. Şu adama yardımcı ol adam. Yabancılar gelmiş, bunun kıyıda bir kötü evi var. İlla orada kalmak istiyorlarmış. Bu yabancılar çok antika valla. Ama galiba yani... Anlaşamamış adamlarla yalvarıyor ki. Sen gidip konuşsana. Asla! Ben sana tembih etmedim mi daha önce? Etmedin mi? Söyle. Ya, tamam ettim biliyorum da e, şu adam da fakir bir Günüze abla. Sevaptır ya. İki üç para galiba. ha? Erkan ben yokum. Ben burada değilim. Ben olmayan biriyim anlıyor musun? Uf, kimseyle konuşmak istemiyorum. Seni de istemiyorum. Birayı getir ve toz ol hadi. Ya söylüyorum ama anlamıyor işte. zaten bak ben... Durma yürü. <gülüyor> Niye gülüp duruyor bu Zehra böyle? Akşama okçu geliyormuş. 10 derler 20 gelirler. Hesapla artık kaç yüz bin. E Ben de olsa gidelim ya. Eyvah. Yandık desene. Akşama buranın tadı yok. Bira bira. <gülüyor> Söz etmeniz yapıyor. Yemek yemez, ekmek yemez bira. Bira balık, balık bira. <gülüyor> Zehra abla bir bira ver. Aslında bira şişmanlatır. Herkesin aklı bir çeşit. Sen aklınca beni mi eleştiriyorsun... bir aşişmanlatır falan diye? Erkan, hani benim biram? Geldim Bülent Şimdi, abi için Abi bu git biraz kafam karışık da. Senin kafan hep karışık. Buraya gel. gel. O adam ne zamandan beri senin Bülent abicin için oldu? Nereden çıktı bu ilk kez görüyorum. Gece yarısı geldi. Bir otomobili var. Oo. Senin yandaki odayı verdik. Ha, bu araba bunun muydu? Ne demek benim yanındaki oda... Oradakiler Zehra ile kız nerede yatacak? E onlar çardakla yatar. Hay Allah kahretsin! Ne vardı ya? Niye? Ne oldu ki? Erkan? He, geliyorum. Yer getirip. Ne yapacaksın? Silent tamam. abicim. Efendim? Baba ne oldu sanki? Pardon bana mı seslendiniz? Hay Allah! Yüksek sesle söyledim galiba. Adam sesleniyorum sandı. Hay Allah! Güniz, e, şey pardon e, Güniz hanım, siz demin bana mı seslendiniz? Ben mi efendim? Hayır. Evet. Hayır. Ee, ama ben açıkça duydum.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 Biranız Bülent için Taze börek var. Zeher ablam soruyor ister misiniz diye. Ee, şey ister misiniz Günüz? Şey Günüz hanım. <gülüyor> e, İzlediğiniz size. Be... Günüz ablam yemez. Bira balık balık bira. Rokayı unutma. E, tabii canım. Birayla balık olunca roka zaten olur. Oo, yazık ben böreğe bayılırım. Getireyim mi Günüz abla? Erkan. Yap ya bir şey ben bir şey demedim. Getiriyorum Bülent abi. Hadi. Ne duruyorsun daha hiç durma hadi. Bile getirdim bile. Zehra'nın böreğini yemeyen kendini yaşadık saymasın bu dünyada. Buyurun buyurun. Bu benim ikramım Aa, bugün. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş <gülüyor> Gece yarısı gelmişsiniz. Evet. Biz de evde yoktuk. Yukarı yayla evine çıktıydık. Şimdi hazırlattım odanızı. İnşallah rahat edersiniz. Bizim burayı çok seveceksiniz. Ben sevdim bile. Gün atarken şöyle çevreyi dolaştım. Tam aradığım yer. Hmm.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 Bu Alatürkalık öldürüyor beni. Oo, siz alafranga mısınız? Yani e, kuru fasulye ile pilav yerine... ...ya da beyaz peynirle rakı diyelim. E tabi çoban salatası da var yanında. Bunların yerine Fransız peyniri, şarap e, ve... espri mi yapıyorsunuz aklınız sıra? Çok kuş bir görünüşüm var galiba. E, pardon, pardon, pardon, bir dakika. Laf karışmadan bir şey sorayım. Yoksa unutacağım. E, demin tipimden davranış biçimi olarak... ...hoşlanmadığınızı söylemiştiniz. Peki, fizik durum nasıl? Hı?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 Tamam susuyorum bir daha sesimi duymayacaksınız. İşte öyle ters bir anlama. Ee, ters bir değerlendirme oldu. Ahbaplık edebiliriz gibi gelmişti bana. <gülüyor> tamam gidiyorum Hoşça kalın. Ama rica ederim. <gülüyor> bir şey benim yüzümden yani. <gülüyor> Biraların nereye koyayım abi? Kalsın birader. Kalsın dedim ya da götürdü. Allah. Lütfen. Lütfen ters anlamayın. Ben gerçekten. Bakın sorunlarım var. İyi bir tatil arkadaşı diyelim ben. Yalnız kalmalıyım. Düşünmek anlıyorum, kendimi... Yok yok gücenden hayır hayır. Kesinlikle. <gülüyor> tatil havası, buranın güzelliği falan benim şakacı damarımı kançıladı. Siz bana aldırmayın. Ama kaçın. kendimi suçlu hissediyorum. Lütfen gitmeyin. Yani benim tersliğim yüzünden ne diye akşam üzerinizi ziyan edeceksiniz ki? Oturabileceğiniz başka bir yer, başka bir kahve falan yok ki buralarda. Lütfen oturun. Götüreyim biraları. <gülüyor> Allah kahretsin.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 Akşama balık ister misiniz? Ayırayım mı önceden size? Ee... Çok misafir var bu akşam. Çok kalmaz ee... yoksa. Ki, tamam. ee, izin verir misiniz ikimiz adına konuşabilir miyim? Rica ederim. Ee, evet Zehra abla. Balıksız yaşanır mı? Hemen ayırırım. Oldu oldu. <gülüyor> Bakayım ne getirmiş bakalım ne var bugün. <gülüyor> en güzelini ayıracağım sizin için. <gülüyor> Sağ olun. <gülüyor> Bir teklifim var. Artık birey içmeyelim ha. Akşama balıkla rakı içeriz ne dersin? Ben hiç rakı içmedim. Ama şarapla aram iyidir. Küçüklüğümden beri hep sıska olduğumdan babaannem şarap içirirdi bana. İştahım açılsın diye. Babaannem var yani. Yani yaşıyor mu demek istiyorum? Hayır öldü. Şu dünyada beni seven tek kişiydi. Kimsem yok demek de yani sahilen mi yok? Yok mu sayıyorsun? İkisi de doğru olabilir. Babam ben küçükken intihar etmiş. Aa, özür dilerim. Yok üzülmüyorum. Çok eski bir hikaye. Anımsamıyorum bile. Melankoli. <gülüyor> Melankolikmiş. Ee, sıkılıyorsan anlatma. Başka şeyler konuşalım mı? Yok yok hep anlatmak istiyorum. Kan tutmuş gibiyim. On beş gündür susuyorum. Bunaldım. Çok bunaldım. Bu insanlar çok iyi ama. <gülüyor> Siz de...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 ...gördüm sizi... ...bu başka bir tanıma... ...gönül yoluyla bilmek. ...Hüs'ün bir dedesi vardı... ...derviş dede... ...o öğretti bunu bana... Hüsn mü? At mı bu? Hüsn de bilirdi bunu... ...gönül birliği, gönül arkadaşlığı... ...bu başka bir şey... ...bu sevgiyle falan anlatılamaz... ...bu bir buluşmadır... ...anlamda buluşma... ...bunun vakti zamanı yoktur...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 New York'u tanıyorum diye öylesine söyledim. İşte aldırmayın siz bana. Üf, sıkıntı. Bir bardak biram bile yok. Bir kedim bile yok. He? <gülüyor> Hep böyle durmadan biramı içersin. Isınmış bunlar abi. Hı. Bugün çok sıcak. <gülüyor> Buyurun bunlar buz gibi. Sağ ol Erkan. Sen de sağ ol Bülent abicim. <gülüyor> Böreklerin tadına bakmayacak mısın? Nefis. Melih'i alan bile böylesine yapamaz. Öbür içkiler yani alkollü sert içkiler hepsi... Üff ne sıkıntı. Alkol bana dokunuyor kısaca. Çok zayıfım ben. Evet zayıfsın. Boyun 72, kilon 55. Aynen. Gibi. Kilo 53 iyi tahmin ettiniz. Nelerim ben psikiyatristim unuttun mu? <gülüyor> ne güzel köy yani. Bak güneş ne hallere girdi şu renge bak.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 Öyle fena içim sıkılıyor ki. Ağla. Ağlamak istiyorsan ağla. kendini ısırma. Biraz sonra da gider yüzeriz. Can sıkıntısına bire birdir deriz. <gülüyor> ne denkkesizlik. Affedersiniz. <gülüyor> yok, yok, yok, yok. Çoktandır ağlamamıştım. Çok sık ağlayan biri değilim. Niye? Ağlamak iyiydi. <gülüyor> Yüzmek ister miydin? Hayır. Geçer şimdi.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 Gayret etsen babam bile olabilirdi. <gülüyor> Daha neler. <gülüyor> ama hmm. siz de benim gibisiniz. Çok genç... ...ama çok akıllı uslu. Ha Erkan ha, gel, gel gel gel. Gel al şu abi. boş tabakları falan. Toparla <gülüyor> şu masanın üzerine Erkan. <gülüyor> Gelize girmiyor musun? Hı? Su çok güzel daldım çıktım ben. Bir dakika ben şimdi geliyorum. Ya bu kadar bira içenin başına gelecek budur. Hoşçakalın. Hay Şu kül da al boş ot. Ama sigara içmiş bu kız ya. Erkan...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 Babamın düşmanlarıyla işbirliği kurmuş. Sonuçta İstanbul'da girmediği inşaat, almadığı arazi kalmamış. Eline geçen para durmadan katlanmış. Bizimkiler perişan olmamışlar. Tabii çok zenginler ama çok zarara girmişler. E, tabii çok da düşman olmuşlar ona. Vardır öyle becerikli kadınlar. Bizim de bir macide ablamız var. İnşaat macide deriz ona. <gülüyor> ne hırslı kadındır o. Felakettir. E ee? Hadi gidip yüzelim. Dur bakalım şimdi, şunun sonunu anlat. Merak ettiğiniz nedir? Değil merak değil, başlaman bir şeyi bitirmek. Geceye yarım kalmış bir şeyle değil, yeni bir solukla başlamak. Sizi öyle sevdim ki, ne iyi. Ben de, ben de seni çok sevdim. Yaralı küçük bir şeysin sen. Yoksa şu kısacık tatilimin bir dakikasını bile harcamam boş yere. <gülüyor>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 Öyle bir düzen kurmuş ki bir kuruşu bile ziyan edemiyorlarmış. İşleri idare edip paralarını da alıyorlar. Ee? Ne? Eesi? Ne dedim? Uu, burada mısın? <gülüyor> Pardon, bir an dalmışım. Ne diyorduk? Hiç. Hmm. Biraz yürüyelim mi? sıktın mı sizi? Yok. Yürümek istemiyorum.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 <gülüyor> Tutmasaydım doğru su yüzle gidiyordun. <gülüyor> Afiyet, <gülüyor> hala. Hadi buradan atlıyorum ben. Bir, iki, üç. Hadi. Hooray!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 İstediğiniz gibi düşleyebilirsiniz. Tatil yapmış, yüzmüş, yanmış, dinlenmiş, sevgiyle donanmış iki genç insan. Ne güzel. Yolarda yaptıkları birer ikişer gecelik konaklamalar, kıyı kahvelerinde içtikleri biralar, kıyı lokantalarında yedikleri balıklar falan filan. Tuzağı açıklıyorum. Oyunun sonunu sizler yazacaksınız. Biliyorum...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 Ne bu bando mızıka? Bülent. Bülent. Ha. Ay beni dinlemiyor. Düğün bugün mü? <gülüyor> aman <gülüyor> aman büyükannene <gülüyor> züğüldü. Ah, Hızır oğlan. Düğün, düğün. Geçen gelişinde nebahatin görüncesine yapalım dedik. Tam razı oldu sandığımızda pırırı çekip gitti. Ömürsünüz vallahi. <gülüyor> Nerede kaldı bizimkiler? Onlar Bülent. da gelse de yemek yasak var. Ferihan bozu bozuverir vallahi. Bülent. <gülüyor>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 Alacakırçıl adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Nezihe Meriç. Yöneten Engin Uluda. Efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Konuşmacı Bengül Erdamar, Güniz Işık Genersu, Bülent Köksal Engür, Zehra Suna Pekuysal. Kadınlar